Hazırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere lirik şiirin öncüleri sayılan Midilli'den Safo ve hemşerisi Alkayos ile Sığacık İzmir'den Anekreon'u tanıtmaya çalışacağım. Safo, Alkayos, Anekreon ve diğer çağdaş şairler Arkaik dönemin şairleri olarak tanınır. Bu şairlerin günümüze ulaşan dizeleri toplu olarak Erman Gören tarafından derlenip Türkçe çevirileri 2018 yılında Arkaik Yunan Şiir Antolojisi adıyla okurlarımıza sunulmuştu. Buradaki arkayık ifadesi M.Ö. 800'lerde başlayıp M.Ö. 500'lere kadar Batı Anadolu'da gelişen kültürleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu dönemde kuzeyden gelen akımlar neticesinde Anadolu'ya binlerce yıldır hakim olan devlet düzeni yıkılmış, halklar Ege sahillerine gelerek doğal limanlarda ticaretle gelişen yerleşimler kurulmaya başlamıştı. Batı Anadolu'da Lidya Krallığı güçlenip zenginleşirken Anadolu ticareti Karayolu'ndan Deniz yoluna kayarak Ege bölgesinin de genişmesine imkan vermişti. Ticaretle zenginleşen soylu aileleri, zenginleşen yerleşimlerin yönetiminde söz sahibi olmuş, yüzyıllar sürecek kentler ve aileler arası rekabet dönemi başlamıştı. Bu gelişmeler edebiyat ve sanatta da değişikliklere neden oldu. Anadolu'da düzenin yıkılmasıyla Devletlerin simgesi çivi yazısı da yok oldu, yazılı kayıtlar sona erdi. Fonetik fenitke harflerinden esinlenerek oluşturulan yöresel alfabeler eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Frigya, Lidya, Ionia, Karya'da ufak tefek farklılıklarla kullanılan alfabeler sayesinde binlerce yıllık sazlı sözlü hikayeler yerel lehçelerde tekrar kayıt altına alınmaya başlandı. Anadolu'da kullanılan Frigce, Lidyaca, Lüvice, Hiditçe dillerine ilaveten, yazının kolaylaşması ve yaygınlaşması sayesinde Çanakkale ve yakın adalarda Ayol, İzmir yöresi ve civarındaki adalarda İyon, Muğla yöresinde Karya lehçesinde yazılan eserler günümüze kadar ulaştı. Bu dönemde kralların yerini tiranlar, devlet okullarında yetişen memurların, yazıcıların, koroların yerini, zengin soylu ailelerin himayesinde yetişen bilginler, yazarlar, ozanlar, şairler aldı. Kayalara, taşlara, kilden tabletlere kazınan, sazlı sözlü anlatılan hikayeler, ilahiler, destanlar, kanunlar, kahramanlıkların yerini, şairlerin kişisel duygu ve düşüncelerini, yerel ve güncel kaygılarını kendi seçkin çevreleriyle paylaştığı eserler aldı. Nehir boylarına, kervan yollarına kurulan başşehirler, devasa zigguratlar, piramitler, tapınaklar, liman şehirlerine, aristokratların saraylarına kişisel eğitim, gösteri, temaşa, eğlence mekanlarına dönüştü. Safo, Alcayos ve Anakreon ve çağdaş şairler böyle bir dönemde yaşadılar. Genişmelere uygun olarak toplumsal konular yerine kişisel konular işleyen şiirler söylemeye başladılar. Safo'nun ve diğerlerinin kimliği ve eserleri hakkındaki bilgiler, Diğer yazarların onlar hakkında yazdığı tanıtım, eleştiri ve eserlerinden aldıkları alıntılar sayesinde günümüze kadar ulaştı. M.Ö. 300'lerde yazıldığı düşünülen bir papyrüsten edindiğimiz bilgilere göre, Safo, Lesbos adasının başkenti Mitilene'de doğmuştu. Babasının adı Skamandros'tu. Skamandros adı Çanakkale'deki İda Dağı'ndan çıkıp Troya'nın yanından denize dökülen Karavenderes Nehri'nin eski adını çağrıştırmaktadır. Belli ki Safo'nun kökleri de Anadolu'ya dayanmaktadır. Üç erkek kardeşi vardı. Kimileri onu davranışlarında kurallara uymamakla suçladı. Esmer ve Minyon yüzlü idi. Sapo hakkındaki bilgi veren bir diğer kaynak da Konstantiniyede düzenlenen 30 bin maddelik Suda sözlüğüdür. Bu sözlüğün Sapo maddesine göre annesi Lesbos adasının Eresus köyündendi. M.Ö. 600'lerde ünlendi, ticaret yapan zengin biriyle evlendi, Klesis adında bir kızı oldu. Üç yoldaşı ve arkadaşı vardı. Adı kötüye çıktı, Viledoslu, Kolofonlu, Salamisli öğrencileri oldu. Lir çalmaya yarayan Plektrum'u buldu, dirik şiirlerden oluşan 9 kitap yazdı. Bu ve buna benzer eserler sayesinde Sapo'nun kimliği hakkında bilgiler yüzümüze ulaştı. Ne yazık ki Sapo'nun 9 ciltlik 10 bin dizeden Günümüze sadece bir tam şiir ve ancak yüzlerce bölük börçük dize kalmıştır. Bizanslı tarihçi Tetes, kitaplarının 4. Haçlı Seferi sırasında yok edildiğinden bahsetmektedir. Bugün kütüphanelerimizde Sudan'ın el yazma sözlüğü yoksa da en azından Sapon'un bir büstü İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Halikarnassoslu Diyalizos'un Edebi Kompozisyon Üzerine adlı eserinde de Sapo'nun bir kız okulu yöneticisi olduğu, Afrodite'nin öğretilerini benimsediği, yumuşak sessizlere önem verip, dizelerinde aynı ses ve heceleri kullanarak ses uyumu sağladığından bahsedilir. Sapo'nun tam olarak tek şiiri bu eser sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodite'ye hitaben yazılan bu 28 dizelik şiir 7 dörtlükten oluşur. Safo dörtlüğü olarak anılan bu dörtlükler 11 heceli 3 dizeyi takip eden 5 heceli 1 dizeden oluşur. Dizelerde uzun ve kısa heceler belirli kurallara göre sıralanarak vezin ölçüsü oluşturulmuştur. Sapo'nun kullandığı kimi bezinlere binlerce yıllık Sanskritçe Reg Veda'da da rakslanması bu geleneğin çok eskilere dayandığının kanıtıdır. Aristoksenos'a göre Sapo şiirlerini Lir eşliğinde Mikso Lidya makamında söylemektedir. Bu makamda Anadolu'ya has Lidya Frigya, Dorya makamlarından gelmektedir. Bunlar sonradan eklenen Ayol ve İyon makamları ile birlikte günümüzde de kullanılan yedi makamın temellerini oluşturmaktadır. Safo'nun şiirlerinde tanrıların adlarına ve davranışlarına da yer verilmektedir. Bunlar Homeros'un, Heziodos'un tanrıları ile aynı niteliktedir ve şiirlerinde sık sık kullanılmaktadır. Bunun en güzel örneğini Sapo'nun Teknam şiirinin Ekrem Ay Bayrak'ın çevirisinde görmek mümkündür. Tahtı görkemli, ölümsüz Afrodit, oyunbaz kızı Zeus'un, hanımım, ezme yüreğimi yalvarırım, acı verip kaygılarla. Dizeleriyle başlayan bu şiirde Afrodit'in kuşlar tarafından çekilen arabası, gökten kara toprağa inmesi, Zeus'un baba olarak anılması, Tanrıçanın ölümsüzlüğü, Tanrıların insanların çağrılarına kulak vermesi, Hesiodos'un Tanrılarını çağrıştırır. Ancak karşılıksız aşkı için Afrodit'ten yardım isterken bunu Hizyodos'un eserinden mi öğrenip kullandığı, yoksa zaten toplum tarafından yaygın olarak bilinen efsanelere mi dayandığı belli değildir. İlattan önce 300'lerden kalma olduğu düşünülen bir çömlek üzerine kazınan dizelerde de Afrodite'ye Kıbrıslı diye seslenir. Safo, Afrodite'ye Kıbrıslı derken, gel bana Giritler'den derken, Belki de Tanrıçanın doğudan geldiğinin de, kökünün Fenike'de, Asur'da, Sümer'de olduğunun da farkındadır. Şiirinde bahsettiği elma kokuları, titreşen yapraklar, büyülü uykular, güller, atların otladığı çayırlar, çiçekler, esenyeller, altın kaplardan dökülen nektarlar, şairin aşkını anlatmak için destanlardan alıp kullandığı gizemli terimler olarak yorumlanmaktadır. Bu küçücük çömlek parçası bize büyük şairimizin kendisi gitmese de ününün ve şiirlerinin ta Mısır'a kadar gittiğini göstermektedir. Sapo şiirlerinde aşkla söz ederken tanrılardan da yararlandığı gibi yine zamanın gözde destanlarından da yararlanmıştır. Fragman 16 olarak bilinen şiirinde arkadaşı Anatolia'ya özleminden bahsederken Homeros'un Troya efsanesi devreye girer. Herkesi güzellikte geçen Helen, terk edip soyurlar soyulusu kocasını yelken açtıydı Troya'ya. Ne umrunda çocuğu, ne sevgili anne babası aşk yoldan çıkartmıştı onu derken belki de kendisinden bahsetmektedir Sapo. Belli ki Hesiodos'un tanrıları kadar Homeros'un İlyadasını da biliyordu Safo ve çevresindekiler. 44 numaralı şiirinde de İlyada destanının kahramanı Hektor ile Andromeke'nin düğününden söz eder. Belki de zamanın bilginlerinden bunları öğrenirken Helen'in yaptığı gibi kendi yolundan gitmeyi aklına koymuş toplumun bildiklerine kendi tutkularını da katarak söylemeyi tercih etmişti. Diğer fragmanlardaki tek tük okunan dizelerde, arkadaşlarından, uçuşan arzularından, içini titreten giysilerden, güzelden daha güzellerden, altın saçlı helene benzeyenlerden, erden kızlardan, bekarlardan bahsederken, kendisi ve ilgisi hakkında ipuçları vermektedir dinleyicilerine. Alova'nın Safo çevirisinin ön sözünde aktardığı gibi Safo her şeyden önce bir aşk ve doğa şairiydi. Şiirlerinde kişisel duygular vardı. Din, aşk, doğa iç içe girmişti. Bütün şiirleri aşka ve Afrodite'ye adanmıştı. Çevresinde adanın, İyonya'nın, Lidya'nın soylu kızları vardı. Safo'nun hayatıyla ilgili Sicilya'ya sürgüne gittiği, bir kayıkçıya aşkı nedeniyle yamaçtan atlayarak hayatına son verdiği gibi teyit edilmeyen bilgiler de vardır. Sapo şiirlerinde Lidya'dan, İyonya’dan Kıbrıs'tan, Girit'ten bahsederken bir düşmandan ziyade zamanın ortak kültür ve yaşantısından bahsediyor gibidir. Efsanelerden alıntılar yaparken, Takılardan, giysilerden, çalgılardan bahsederken, hikayelerin ve adetlerin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Sapo şiirlerinin batıda yüzlerce çevirisi yapılırken, yurdumuzda da ilgi yaratmıştır. Cevat Çapan'dan Azra Erhat Cengiz Bektaş'a, Orhan Veli'den Samih Fırat'a, Alova'dan Erman Gören'e kadar, kimisi aslına uygun, kimisi duygularını yansıtan, çeviri denemeleri yapılmıştır. Şimdi sözümüze bir ara verip sözü Ayol lehçesinde söylenen Afrodite Ağıt şiirine bırakalım. Ve programımıza kaldığımız yerden lirik şairlerden Alkayos'un tanıtımı ile devam edelim. Safo'nun hemşerisi ve çağdaşı Alkayos da Midilli'de yaşadı. Şiirlerini yerel Ayol lehçesinde vezinli makamlı çalgı eşliğinde okunmak üzere hazırladı. Sapo gibi soylu bir aileden gelmekteydi ve iktidar mücadelesini kaybetmişlerdi. Midilli'nin çalkantılı politik yapısı onun şiirini de etkilemişti. Tarzı daha farklıydı. Şiirinde bir taraftan politik eleştiriler, alaycı ifadeler yer alırken destanlardan da yararlanmaktaydı. Şiirlerinde tanrılardan, Zeus'tan bahsederken, diğer taraftan Troya'nın Helena'sından, İlyon'dan, Priamos'tan, çocuklarından, düğünlerinden de bahseder tıpkı Sapo'nun yaptığı gibi. Erman Göre'nin çevirisini yaptığı 40. fragmanda bu efsaneler yer alırken, 45. fragmanda ortama uygun olarak yarım üstehcen anlatımı ile Trakya'dan bahseder sanki oralarda yaşamış gibi. 283 numaralı şiirinde ise Helena'nın kimsesiz çocuğunu ve kocasının güzel yatağını bırakıp Troyalı'nın gemisiyle gittiğinden bahsederken neredeyse Sapo ile aynı anlatımı kullanır. Şiirlerindeki bu dizeler Troya efsanesinin bölgede ne kadar iyi bilindiğinin bir diğer kanıtıdır. Alkayos'un bunları aldığı eğitimden mi öğrendiği yoksa dilden dile dolaşan masallardan mı dile getirdiği belli olmasa da efsanenin asırlarca hiç eskimeden anlatıldığı bellidir. Ancak Alkayos'un başka konusu da başka dinleyicileri de vardı. Sazlı sözlü ziyafetlerde söylerken iktidardakilerden yakınır, Dertlerini unutturmak için meclistekilere tavsiyelerde bulunur. Onun derdi adasının kötü yöneticileridir. Eleştirisi sadece tiran Pitakos'a değildir. Tanrıları da eleştirir yeri geldiğinde 70. fragmanda olduğu gibi. Bir diğer derdi de ailesinin mallarına el koyup onu sürgüne gönderenlerdir. Gerçekten de Arkayos'un da üç kez sürgüne gönderildiği bile söylenmektedir. Sapo ile Arkayos'un o kadar çok benzerlikleri vardı ki bazı şiirlerin hangisi tarafından yazıldığı bile halen tartışılmaktadır. Erman Göre'nin Arkeon'un tanıtım yazısında dediğine göre Arkeon'un şiiri ise ikisinden de bütünüyle farklıdır. Arkeon zamanında Anadolu'daki gelişmeler hızlanmış, Lesboslu insanların hayranlıkla baktığı Lidya Krallığı Pers istilası sonucunda yıkılmış, başkenti Sardis M.Ö. 546'da düşmüş, Ege sahillerindeki yerleşimler bundan derinden etkilenmişti. Lidya'nın desteğiyle kalkınan sahil kentleri bağımsızlıkla Pers hakimiyeti arasında bocalamış, kimileri Atina ve Sparta'nın desteğiyle başkaldırmış, kimileri Perslerle anlaşıp ticaretlerine devam etmişti. İşte Anakreon böyle bir dünya içinde doğdu. Kendisi İyonya bölgesinde yer alan Teos'ta Sığacık İzmir'de doğmuştu. Teos'un sakinleri Pers tehlikesini sezip tıpkı Fukaryalılar gibi yurtlarını terk edip Trakya'daki Abdera'ya yerleşmeye gitmişlerdi. Anakron, aşk ve mehane temalarındaki ilk şiirlerini burada söylemeye başlar. Dinleyicileri simpozyum denilen meclislerdi. Zenginlerin sazlı sözlü eğlenmek için bir araya geldikleri bu meclislere şairler, bilginler, politikacılar katılır yakışıklı delikanlılar ve güzel kızlar hizmet eder, dillere destan ziyafetler verilirdi. Simpozyonlar üzerine uzun bir kitap yazan Atenaios'un dediğine göre, Kritias'ın deyimiyle Anakreon'un şiirleri de bu meclisleri ateşlemekteydi. Anakreon, 358 numaralı şiirini Safo'ya yazmıştır. Kabaat bulur o akpak saçıma bakakalır başka bir kıza derken Sapo'nun ününün dilden dile yayılarak şimdiden çevredeki ülkelere ulaştığına talik eder. 356 numaralı şiirinde ise Yudumlayalım İskitya içkisini derken Anadolu'ya gelen İskit geleneklerinin bile kısa zaman içinde özümsendiğini anla maktadır Adeta Anekreion 390 numaralı şiirinde Yaşlılıktan söz ederken Ağarmış saçlarından Yitirdiği gençliğinden Zamanı kalmadığından yakınır Tartaros'un korkusundan Hades'in korkunç kuyusundan bahsederken Heziodos'tan alıntılar yapmaktadır Giden gelmez geriye derken Karaca oğlandan Yusuf Ziya'ya asırlar sonra bile ilham kaynağı olmuştur adeta. 147. şiirinde ise gizemli bir dille Trakyalı Kısra seslenirken, meclisindeki dinleyicilerinin beklentilerini dile getirmektedir adeta. Bu üç şairin anlattıkları Ege sahillerindeki gelişmelere ışık tuttuğu gibi, Dağılan Anadolu kültürlerinin Ege'de gelişip göçlerle Akdeniz'in, Marmara'nın, Karadeniz'in limanlarına oralardan da günümüze kadar geldiğine tanıklık ederler adeta. Ben Haluk Mimaroğlu, sizlere de Türkçe'de pek çok çevirisi yayınlanan bu eserleri tavsiye eder. Haftaya Miletoslu felsefecilerde buluşmak üzere hoşça kalın derim.